Yine SMS'lerimizden bir tanesi hocam. Aynı evin içinde e, uzun bir süre küs kalırsa e, hanım ve eşi bunların nikahlarına bir zarar gelir mi hocam? Nikahlara zarar gelmez ama yani e, dinde prensip olarak e, e, Peygamber Efendimiz dargın duyumu üç günle sınırlamış. La yahillü li müslümin en yehcure ahahu fevge selasın. Yani bir mümin diğer müminle 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Yani dolayısıyla bir evde dargın durmamak gerekir. Hani hoş sohbet etmek, sık sık gelmek gitmek farklı bir şey. Dargın durmak, küsmek farklı bir şey. Mesela siz birisine kırılmış olabilirsiniz. Yani sizi üzmüş olabilir. Ama bir cenaze olur, katılırsınız. Değil mi? Evet. Bir hasta olur, ziyaret edersiniz. Efendim gördüğünüz üzere selamlaşıyorsunuz ama Diyelim ki sık sık ziyaretine gitmezsiniz. Söz gelinme. Yani dostluk kurmazsınız. Yani bu ikisini ayırt etmek lazım. Hmm. Adam evet. şimdi kom evde komşusuyla darılıyor. Aynı apartmanın kapısından girip çıkıyorlar. Birbirlerini görüyorlar. Merhaba bile demiyorlar. Mesela bu doğru değil. Mesela yani evde karıyla koca eh, kavga edip tartışabilir. Bu bütün ailelerde olan bir şeydir. Yani biz hiç tartışmadık, hiç kavga etmedik, hiçbir mübüzeye küsmedik diyen aile bulmak çok zorduk. Yani aile hayatında bu tür şeyler olur. Ama ya diyor ki ben bir aydır evetim ayrı yataklarda yatıyoruz, hiç merhaba demiyoruz, hiç konuşmuyoruz. E bu doğru değil. Eğer o soruluyorsa. Hı. Yani nikah zararı dokunur Hayır, mu? Hayır nikah zararı olmaz. Nikahla bir alaksi yok. Hı. Yani ikisi farklı şeyler öyle Tam, mi? Tamamen farklı şeyler. Evet.